ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli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 Hicri İsmail, Hacer-ül ve Kabe-i Muazzama, yapayalnız. Ve kuşlar, ayak yapılarından belli ki, sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar, kızlar,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 Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor. Tam elli iki gün var.